Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aybürt Tunçel. 94.9 Açık Radyo'da yeni bir hukuk güvenliği programındayız. Yeni bir hukuk güvenliği programındayız ve yeni bir adli yıl dönümüne girdik. Adli yıl dönemine girdik. Ama acaba adaletli bir e, yargılama yılı olacak mı? E, bunu görüp bekleyeceğiz. Açık Radyo'nun değerli izleyicileri biliyor ki adli yıl belli bir tarihteki bu e, Temmuz sonu itibariyle başladı. Bitti ve Eylül ayı başı itibariyle de yeniden başladı. Adli yılda hiçbir dava, hiçbir yargılama yapılmıyor değil. Ee, belki kısaca şöyle söyleyebiliriz. Acil davalara, e, icra e, işlemlerine, tutuklu yargılamalara devam ediliyor. Ama... Asli hukuklardaki, aile mahkemelerindeki, e, ceza mahkemelerindeki süren ve bir anlamda diyelim ki rutine girmiş yargılamalar e, bu dönem içerisinde duruşmaları yapılmıyor ve inceleme yapılmıyor. tutuklama ile ilgili söylediğim gibi incelemeler yapılıyor. Tabi bu döneme girerken eskiden hep adli yılın daha... Güçlü bir yargı, daha bağımsız bir yargı, daha etkin bir yargı ve avukatlar ve avukatların örgütleri barolar ve barolar birliği içinde başarılı bir yıl olmasını temenni ederdik. Şimdi doğrusu e, adli yıl açılışlarında e, adli yıl açılışının ee, özellikle Yargıtay tarafından düzenlenen toplantılarının e, daha evvel e, Cumhurbaşkanı'nın sarayında yapılması nedeniyle ve bu, bu yılda yine bu sarayda çağrı yapılarak yapılması e, düzenlemesi karşısında hep eski uygulamanın dışında bir uygulamayla böyle bir adli yıl açılışı olur mu? düşünceleri, soruları ve eleştirileri e, ile başlıyoruz adli yıla. E, çünkü e, demokratik bir hukuk devletinde yasama, yürütme ve yargının bugün için e, Cumhurbaşkanı'nın artan yetkileriyle, güçlendirilmiş yetkileriyle yürütmenin e, dışında e, bağımsız bir e, yargı işleyişi, olması e, düşüncesi ve duygusunun uzağına düşmüş durumdayız. Buna karşın e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, bağımsız ve tarafsız yargıyı güçlendirme konusunda kararlı olduklarına ilişkin bir açıklamaları var. Bu açıklama tabii ki önemli. Çünkü devletin başı yürütmenin başı görünüşüyle de bize göre yargı ve e, yasamanın da başı olan Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları önemli. Dileriz ki bu açıklamalar çerçevesinde bir e, yargı yürüyüşüne, yargı uygulamasına e, tanık oluruz bu süreçte. Ne diyor e, Cumhurbaşkanı? E, şöyle diyor, bağımsız ve tarafsız yargıyı güçlendirmekte kararlıyız. Türkiye Cumhuriyeti de diyor yine Cumhurbaşkanı adaleti tüm vatandaşlarımızın ve her insanın en tabii hakkı olarak gören bir anlayışla yasama, yürütme ve yargı erteleri üzerine bina edilmiştir diyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı Devleti'nden sonraki kuruluşunun her insanın en doğal hakkı e, olarak görüldüğü bir anlayışla yasama, yürütme ve yargı ertleri üzerine kurulduğunu söylüyor. Bir kere bu tespit ve bu saptama, e, Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkan bu saptama çok önemli. Yine diyor ki, tarih bize adalet terazisini gözetmeye bırakanların er ya da geç zillet çukuruna gömülmeye mahkum olduklarını gösterir diyor. Biz de hep mahkemelerin karşısında duran, Adalet mülkün temelidir sözcüğünün Osmanlı'da e, Osmanlı'nın toprakları anlamına gelen e, e, Memaliki Osmaniye dediğimiz Osmanlı topraklarının da e, adaletle ancak korunabileceğini bu toprakların adalet olmaksızın korunamayacağını ifade ettiğini hep söyleriz. Bu yargıçların mahkemelerin arkasında duran Adalet mülkün temelidir lafının bir ülkenin topraklarının ve varlığının ancak adaletle mümkün olacağını, bunun mefhum muhalifinden de adaletin olmadığı, bağımsız, adil ve etkin yargının olmadığı bir ülkede e, o ülkenin yaşama şansının bulunmadığını söyleriz. Sayın Cumhurbaşkanı tekrar ediyor. Bizler ülkesinin ve milletinin birliğini, dirliğini, bekasını gaye edilen, adli bir şekilde hüküm veren, gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yargının işleyişini güçlendirmek konusunda kararlıyız. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, cihana adalet armağan etmek için yola çıkan bir, bu millete hizmet eden tüm yargı mensupları, tarafını daima hukukun üstünlüğünden yana seçmek zorundadır. Tabi burada bizim yargıçlarımızın, yargı mensuplarının ki bunun yargı mensuplarının içine avukatlar ve savcılar da dahil çünkü avukatlık yasasının başında e, avukatların yargının kurucu unsuru olan savunmayı bağımsız ve tarafsız olarak temsil edecekleri açıkça ifade edilmektedir. Yani yargı mensuplarının Cihana adalet armağan etmek öncesinde bizim ülkemize ve bizim ülkemiz insanına adaletli bir işleyiş sağlamaları e, gerektiğini temin edelim. Ama hakikaten bunu yapar isek bugün örnek aldığımız dünyanın birçok ülkelerindeki yargı uygulamalarının bizdeki yargı uygulamalarıyla birlikte başka ülkelere de örnek olmasını sağlayalım. Cumhurbaşkanı yine devam ediyor. Yargı mensuplarının tamamı adalet sancağını her hal ve şart altında dimdik ayakta tutacak cesarete sahip olmalıdır. Evet. Yargı mensupları Yargıçlar, savcılar ve avukatlar adalet sancağını yani hukukun uyuşmazlıklarda çözümü e, sonucunun adı olan adaleti her hal ve şart altında dimdik ayakta tutacak cesarete sahip olmaları gerekir. Yargıçların, savcıların ve avukatların. Her hal ve şartlıyor. Savaşta ve barışta. Olağanüstü halde ve sık yönetimlerde ve diğer rejimlerde yargı mensupları adalet için her hal ve şart altında dimdik ayakta duracak cesarete sahip olmalı. Biz de tam Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu dileğine katılıyoruz. Tabii yürütmenin ve yasamanın da bu sancağı elinde tutacak yargıçlara, savcılara ve avukatlara bu yolu açması en azından buna engel olmaması gerektiği kanısındayız. Cumhurbaşkanı devam ediyor. Türkiye'nin adalet altyapısını ve mevzuatını geliştirme yönünde attığı adımlar, Yargı mensuplarımızın hukuk devleti ilkesi doğrultusunda çalışmalarını daha kolay bir şekilde yürütmelerini sağlamaya yöneliktir. İstanbul'a Anadolu yakasında ve İstanbul yakası dediğimiz Rumeli yakasında, Bakırköy'de, Ankara'da, Antalya'da, İzmir'de, ülkenin birçok şey, e, şehrinde çok güzel, e, çok kullanışlı, temiz ve ülkenin vitrini haline e, getirilebilen veya ülkenin ülkenin vitrini gibi görebileceğimiz e, adalet binaları veyahutta da e, mahkeme binaları yapıldı bu doğru ama. Yargının gelişmesi ve güçlenmesi, bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanması sadece bu binaların yapımıyla mümkün değil. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bunu sağlayacağını söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Dileriz bu anayasal değişikliklere rağmen yasama ve yargı üzerinde yürütmenin etkisi umduğumuz ve korktuğumuz kadar olumsuz olmaz aslında e, yine bu açıklamalardan sonra e, adli yılın açılışı yargıtayda yapılabilseydi belki bu e, bu sözlerin arkasından umut verici bir somut adım gibi görülebilirdi çünkü bu e, bir önceki yıl yine Beştepe'de adli yıl açılışı yapılmıştı Cumhurbaşkanı'nın sarayında. Geçen sene Yargıtay'da yapılmıştı. Bu sene yine Beştepe'de bu düzenleme yapıldı. Hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi yargının mensuplarının cesaretle her şartta dimdik adalet sancağını ayakta tutabileceğini ifade ettiği bu söze rağmen yüksek yargı mensupları, evet belediye otobüslerini küçümsemiyoruz ama o otobüslere yarı ayakta, yarı sıkışık ee, bulundukları yargıtaydan, danıştaydan ve ee, anayasa mahkemelerinden e, otobüslerle e, Beştepe'ye gittiler. E, bu da e, bana göre yargıç ve savcıların Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, amaç ve erek olarak gösterdiği, temenni olarak gösterdiği, hatta hedef olarak gösterdiği adalet için cesaretli hareket edecek yargıç ve savcıların hele yüksek yargıç ve savcıların umudunu biraz kırmak için yeterli bir tabloydu diye düşünüyorum. Peki Sayın Cumhurbaşkanımız bunları söyledi. Türkiye'de baroların üstü bir kurum olarak değil ama baroları bir araya getirerek ve yasal düzenleme o katık yasası, yasal düzenlemesi çerçevesinde belli yasal fonksiyonları olan ve savunma örgütü dediğimiz baroların birlikte e, yargı içinde etkin, güçlü ve e, özellikle avukatlık yasasının e, ilgili maddelerinde belirtildiği gibi insan hak ve özgürlüklerini koruyucu, geliştirici ve bunların izlenmesini sağlayarak e, etkinleştirilmesi ile görevli e, Barolar ve Barolar Birliği adına e, Barolar Birliği Başkanı şöyle dedi. E, Metin Feyzioğlu e, adli yıl açılış töreninin e, Beştepe'de yapılacağı ve kendilerine de böyle bir davetin geldiğini söyledi. Ancak bu davette sadece dinleyici olarak çağrıldığını söyledi Barolar Birliği'nin. Oysa daha belki dönemlerde Yargıtay'da bu davet yapılır ve Yargıtay'da da Türkiye Barolar Birliği'nin kendi düşüncelerini yargıya ilişkin, yasalara ilişkin, hukukun işleyişine ilişkin ve de avukatlık için, avukatlık mesleği için, savunma örgütleri için düşüncelerini, açıkça eksiklikleriyle fazlalarıyla olumlu ve olumlu yanlarıyla açıklama imkanı verilirdi. Şimdi e, bu konuşma fırsatı verilmeksizin sadece dinleyici olarak e, çağrılmaları e, çağrıldıklarını ifade etti Feyzoğlu ve Yargıtay tarafından düzenlenen adli yıl açılış törenini dinleyici olarak davet edilmesine ilişkin e, orada bu Türkiye Barolar Birliği adına konuşma imkanı olmadığı sürece böyle bir toplantıya katılmalarının mümkün olmayacağını ifade ederek özetle şöyle diyor. Üç yıl öncesine kadar Türkiye'de çok doğru ve sağlıklı ve bir sağlıklı bir yargısal gelenek vardı. Yargıtay Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği. <gülüyor> Yargının sorunlarını devleti yönetenler ve yönetmeye talip olanlar önünde konuşurdu. Söylediklerimizin doğruluğundan rahatsız olanlar sudan bahanelerle bu konuşmanın dayanağı olan kanun maddesini değiştirdiler. Yine de kanunda açık hük hüküm olmasa da uygulama devam ettirilebilirdi. Ancak Yargıtay siyasi iktidarın dediğini yapmaya tercih etmişti. Bizi adil açılışına konuşmacı olarak değil, dinleyici olarak davet etmiştir. Anlaşılan kendi kendilerini konuşup kendi kendilerini dinleyecekler. Doğruların söylenmesinden ve duyulmasından bazıları memnun olmuyor ki biz gerçek sorunların hiç kimseden çekinilmeksizin konuşulmadığı bir yere sırf alkışlamak için gitmeyiz diyor Sayın Metin Feyzioğlu ve arkasından da diyor ki Yargıtay'da kendisine ve şanlı tarihine yakışan, yakışanı yapmasını ve geleneğini yeniden başlatmasını bir kez daha talep ediyoruz. Sayın Fevzoğlu'nun söylediği yine e, Barolar Birliği Yargıtay'daki toplantıya davet edilsin. E, Barolar Birliği'nin yani savunma örgütünün ve hatta baroların ve hatta avukatların yargı, hukuk ve e, barolarla ilgili hem olumlu hem olumsuz e, yapılması gerekenlerle ilgili eksikleri, fazlaları konuşabileceği bir göreneye dönülsün deniliyor. Ama ben Yargıtay'ın, e, Sayın Fevzoğlu'nun dediği kadar o kadar şanlı bir geleneğe sahip olmadığını ifade etmeliyim. Çünkü daha evvelde, çok yıllar evvel, 2000'lerde Yargıtay Başkanı, Dedi ki Türkiye Barolar Birliği başkanı bu toplantıya gelirken bize yapacağı konuşmayı yazılı olarak bildirsin. Biz bir onu inceleyelim ondan sonra bunu konuşsun. Bunun üzerine Türkiye Barolar Birliği o yıl alternatif bir adli yıl e, açılışı yaptı ve Yargıtay'daki bu toplantıya katılmadı. Katılmadı ve ondan sonra da bu hatadan dönüldü. Yine Sayın Feyzoğlu'nun söylediği gibi Yargıtay'a yakışanı yapmasını ve geleneği yeniden başlatmasını, şanlı tarihine yakışanı yapmasını diyor. Şanlı tarih şanlı bir tarihi olduğunda çok kolay söylemek mümkün değildir. Başta şu andaki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ve düşünce özgürlüğü nedeniyle verilen mahkumiyet kararını bu Yargıtay onayladı. Mendereslerle ilgili verilen Hukuksuz yargılama sonucunda e, kararları bu yargıtay onayladı. Birçok yazarın, çizerin, düşünce insanının, siyasi insanın, sendikacının, muhalif sendikacının yargılamaları sonunda imzacısı bulduğumuz Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Demirci'ndeki temel düzenlemelere, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yorumunda tekel sahibi olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatlarına aykırı e, uygulamaları yine bu yargıtayımız yaptı. Ancak şekli olarak da adil yargılama hakkı açısından yasama, yürütme ve yargının ayrılığı insanların vicdanında adaleti olan güveni, Artırıyordu ve adaleti olan güven konusunda bizim veya başkalarının olumlu eleştiriler yapmasının, katkılar yapmasının bir sonuç doğurabileceğini düşünüyordu. Şimdi bugün yeni bir adli yıla giriyoruz. Cumhurbaşkanı'nın yani bana göre yürütmenin, yasamanın ve de yargının başı olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın biraz evvel sözünü ettiğim temelini önemli görüyorum. Önemli görmek istiyorum. Bu e, temennilerin hayata geçmesi konusunda amasız bir uygulamayı umut etmek istiyorum. Şimdi e, yine e, bundan sonra e, önümüzdeki yargı yılı ve e, dönem için hukuk olaylarıyla ilgili diğer konuları konuşmak için bir müzik arası veriyoruz. Quello che domandiamo è libertà, quello che rifiutate è libertà, quello che non sapete è che noi ad ogni costo noi ce la prenderemo, libertà. Però bu, la buona bu. papà con noi specialmente quello, de... quello che è quello che non sapete e che siamo in tanti al mondo a ancora libertà. 94.9 Açık Radyoda bir Hukuk Güvenliği Programında yine beraberiz. Ee, adli yıl açılışı ile ilgili e, Sayın Cumhurbaşkanının, Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın e, görüşlerini e, e, e, ve bu konudaki düşüncelerimizi konuştuk biraz önce. E, bu arada Yargıtay Başkanı'nın da e, ...yargıçların yargıç etiği konusunda bilinçlendirilmesi e, ve eğitilmesi konusunda bir açıklama yapmış. Bunu da çok önemli görüyoruz. Hakikaten Birleşmiş Milletler'in yargıçlar için ve savcılar için e, Budapeşte'de ve e, Bongarov krollları dediğimiz kurallar e, yapılırken... E, saptanmış e, etik ilkeleri var ve bu etik ilkeler e, en az adil yargılama hakkı e, kuralları kadar önemli çünkü sonunda sav savunma ve yargı e, dediğimiz yargılama işleminde nihai karar verecek yargıçlar ve bu yargıçların e, evrensel bir e, etik etik Anlayışında birleşmeleri e, hem ülkemizde hem de Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi adalet sancağını cihan'a armağan etmek açısından e, önemli e, ilkelerdir. E, bu ilkelerin özellikle e, geçtiğimiz dönemde e, çok da e, bizim cihan'a adalet armağan etmek için yola çıkan bu millete yakışmadığını ben kişisel olarak ifade etmek istiyorum ama diliyorum ki bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu e, açıklaması e, çerçevesinde ki bunu tamamlayan, Yargıtay Başkanı'nın bu e, yargıçların etik e, ilkeleri konusunda eğitilmesi, e, bilinçlendirilmesi konusundaki açıklamaları sonrasında e, bu konuda e, bizi de rahatlatacak, ülkemizin geleceğini de rahatlatacak e, yargı, yargı uygulamaları olur, gelişmeler olur. Çünkü hakikaten adaletin olmadığı bir ülkede bu ülkenin geleceği hiçbir zaman güvenlik altında değildir. Tam bu bunları konuşurken bir son olarak da şunu söylemek isterim. Ee, avukatlar bunu biliyor. Ama avukatı olmayıp da kendisine Ağustos ayı içinde Temmuz'un sonundan itibaren tebligat yapılan yurttaşlarımız için e, bu cuma günü yani yarın e, itiraz, temiz, istinaf, benzeri e, dilekçelerini vermeleri son gün bunları ihmal etmesinler hiç olmazsa şekli bakımdan e, mağdur olmamak için bu süreyi kaçırmamaları gerekiyor bunu da söyleyelim e, yargının bağımsızlığı yargının etkinliği ve sonuçta adalet dağıtmanın önemi e, konusunda ee, biraz evvel söylediklerimiz işte Barolar Birliği Başkanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın Yargıtay Başkanı'nın özetle söylediği şeyler e, yargı binalarının e, güzelliği, düzenliği bize yakışır şaşası diyelim e, yanında e, çok önemli değerler eğer bu değerler özellikle siyasi yargılamalarda yara almışsa bunların da bir an evvel düzeltilmesi en azından bugüne kadar ki uygulamanın telafi edilmesi bakımından önemlidir. Şimdi bu telafi yollarından biri olan müessese tartışma gündeminde bu 24 Haziran seçimlerinden evvel de ee, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli tarafından gündeme getirilmişti. Af. Af özellikle de yargının işleyişinden şikayet edilen ve yargı konusunda kamuoyunda bir güvensizliğin bir e, inançsızlığın e, geliştiği süreçte önemli bir e, kurum olarak önümüze gelebilir. Ama e, afla ilgili insanların kafasında, dilinde farklı düşünceler var. Sözgelimi bir genel af çıkarılsın deniliyor. Genel af ile herkese, bütün suçlulara af e, konusu anlaşılıyor ki bu doğru bir şey değil. Bunu daha evvel bizim Açık Radyo'da yine e, Bahçeli'nin e, af e, meselesini gündeme getirdiği dönemde biraz konuşmuştuk. Bu e, doğru bir şey değil. Herkese af. Ki zaten e, Bahçeli de, Devlet Bahçeli de böyle bir af değil. E, siyasi olmayan e, suçlulara e, yönelik bir af. Yani... E, amiyane tabiyle ve kamuoyunun bildiği tabirle kader kurbanlarına hırsızı, katili, dolandırıcısı, kaçakçısı, işte sahtekarı, bunlarla ilgili af çıksın, memleketimiz iyi olur diye düşünüyor. Ve belki de bu sayıkta de değil ama bunlara af çıkması konusunu gündeme getiriyorlardı. Şimdi ee, seçimler bitti, yeni e, yürütme e, göreve başladı. Cumhurbaşkanı'nın e, geçen Nisan ayında referandumla e, tanınan yetkileri e, yürürlüğe başladı. Ve şimdi yeniden bu af konusu tartışılıyor. Gerçekten af, genel af dediğimiz af, bir tek kişi için bile olabilir. Genel af bir eylemle ilgili bir şüpheliye ya da sanığa veya hükümlüye bütün sonuçlarıyla ortadan kalkacak kal, e, sonuçlarıyla ortadan kalktığı bir özgürlük veya hukuki durum e, yaratır. Genel afın anlamı budur. Bir tek kişi için bir tek suç için af çıkabilir bütün sonuçlarıyla Feri'yle cezasıyla ve onun işte para cezası e, veya da e, kamu hizmetlerinden men benzeri bütün e, sonuçlarını ortadan kaldıran bir aftır. Özel af ise binlerce kişiyi milyonlarca kişiyi kapsayabilir ve sadece... Soruşturması süren veya yargılaması süren veya hüküm verilmiş olan kişilerle ilgili daha kısa bir ceza ya da bir para cezası ya da başka bir tedbir, cezanın dışında başka bir tedbir öngören düzenlemeler getirir. Yani özel hafta bir ya da birden fazla suç için, bir ya da milyonlarca kişi için cezanın ve soruşturmanın bütün sonuçlarını ortadan kaldıran değil sadece ceza uygulamasının süresini kısalt kısaltan niteliğini değiştiren hürriyeti bağlayıcı cezayı adli para cezasına çevirebilen düzenlemelerin yapılmasını e, sağlayan bir e, kurumdur e, özel laf. Ve özel af aslında bir de Türk Ceza Kanunu'nun şimdiki 65. maddesi ki eskiden de e, eski ceza kanununda da 97 ve 98. maddelerinde bu e, düzenleme vardı. Eskiden Türk Ceza Kanunu 97 ve 98. maddelerinde düzenlenen e, umumi af veya hususi af şöyle tarif ediliyordu. 97 umumi af hukuki amme davasını ve hükmü olunan cezaları bütün neticeleriyle birlikte ortadan kaldırır diyordu. 98. maddede hususi af havi olduğu sarahate göre yani taşıdığı açıklığa göre cezayı ortadan kaldırır veya azaltır veya değiştirir veya daha ağır bir cezadan müebbettel olan bir cezadan Kısa süreli bir cezaya çevirmek suretiyle mahkumun kanuni mahcuriyetini ortadan kaldırır. Kısıtlığını ortadan kaldırır diyor. Ancak kanun ve kararnamelerinde hilafı yazılı olmadıkça açıkça belirtilmedikçe feri ve mütemmim cezalara tesir etmez. Hususi affı tazammum eden kanun ve kararnamede sarahat bulunan ahval müstisnadır diyor. Yani eğer özel haftada bunların bazılarının Kaldırılacağı ve uygulanmayacağına ilişkin bir düzenleme var ise özel haftada e, bu kısıtlamalardan bir kısmı veya e, çoğunluğu kaldırabilir. Şimdi yeni kanunda 65. maddede genel af halinde kamu davası düşer diyor. Hükmolunan cezalar bütün neticeleriyle birlikte ortadan kalkar diyor. Özel af ile hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek süresi kısaltılabilir ya da adli para cezasına çevrilebilir. Cezaya bağlı olan veya hükümle birlikte hak yoksunlukları özel affa rağmen etkisini devam ettirir diyor yeni yasada. Şimdi Türk Ceza Kanununda, eski kanunda ve yeni ceza kanununda bu şekilde düzenlenen He he, af kurumu acaba anayasada nasıl bir düzenlemeyle var? Çünkü bunlarda anayasal bir düzenlemeyle çerçevesi çizilmesi gereken önemli kurumlardan biri. Şimdi e, anayasamızın 87. maddesi de diyor ki af yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, Bakanlar Kurulu'nu ve bakanları denetlemek bunlar değişti biliyorsunuz. Bakanlar Kurulu hükümet meselesi. Ee, Bakanlar Kurulu'na belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek, bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına veya savaş ilanına karar vermek, milletler arası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak şeklindeki e, görevinin dışında, İkinci fıkrada Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının yukarıda böyle bir nisap yoktu. Beşte üç çoğunun kararıyla genel ve özel af ilanına karar verebiliyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. Şimdi daha evvel bu madde daha farklı düzenlenmişti. Ve hatta bu madde 2004'ten evvel mahkemece verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesi ibaresi şeklindeki düzenleme e, değiştirilmişti. Ve ondan da e, sonra, önce pardon, 2001 yılındaki değişiklikle, 4709 sayılı kanunla bu af konusundaki, düzenlemede bir değişiklik yapıldı. Denildi ki eski düze düzenlemede anayasanın 14. maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler harç olmak üzere diyordu af yetkisi. Anayasanın 87. maddesiyle ilgili bu istisna anayasanın 14. maddesinde e Temel hak ve özgürlüklere ilişkindi ve temel hak ve özgürlüklere ilişkin düzenlemelerde, düzenlemelere karşı işlenen suçlarda af yetkisi sınırlanmaktaydı. İşte 2001 yılındaki yapılan bu değişiklikle, özetle belki de kısaca ifade etmek istersek, devlete karşı olan suçlarda, siyasi suçlarda, ki af yasağı kaldırıldı. Çünkü... 14. madde e, anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Anayasa hükümlerinden hiçbiri devlete ve kişilere anayasada tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini ve anayasada belirlenen daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz. Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müyedeler kanuna düzenlenir diyordu. Şimdi bu anayasadaki 14. maddedeki bu tanıma uyan, ve ceza hukuku açısından çok ayrıntılı e, değerlendirilebilecek bu düzenlemedeki e, af istisnasını 2001 yılındaki yasa değişikliği ortadan kaldırdı. Bununla şunu ifade etmek istiyorum. Aslında özetle devlete karşı suçlarda, siyasi, e, e, siyasi suçlarda... E, Anayasanın getirdiği bu af yasağı, yani meclise tanınan bu af kaldırılmış oldu. Şimdi ülkede çok ciddi bir çatışma ortamı, çok ciddi bir ayrışma, çok ciddi bir kutuplaşma var. Ve bu kutuplaşmanın sebepleri de siyasi olaylar ve bu siyasi olaylarla birlikte gelişen devletin koyduğu suç normları ve bunlara aykırı hareketler. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devlete karşı olan suçlarla ilgili e, af yasağını ortadan kaldıran bu düzenlemeye baktığımızda ve bu ihtiyacın nereden kaynaklandığını baktığımızda bunu ülkemizdeki ve uluslararası e, ceza hukuku bilim insanlarının tartışmalarında görebiliriz. Çünkü e, genel olarak affa karşı olan ve affın aslında mahkemelerin verdikleri kararları etkisizleştireceğini ve mahkemelerin yaptıkları yargılama faaliyetini savcıların yürüttükleri soruşturma faaliyetini kolluğun suçlularla ilgili faaliyetlerini e, etkisiz haline e, hale getireceğini söyleyen e, bu düşüncenin sahiplerinin iki istisnası var o istisnada şunlar birincisi diyor ki bu affa karşı olan e, hukukçular e, bilim insanları akademisyenler Türkiye'deki ve dünyadaki e, diyorlar ki bunun iki istisnası olabilir. Birincisi olağanüstü ekonomik kriz dönemlerinde ekonomik suçlara karşı af çıkarılabilir. İkincisi toplumu kutuplaştıran hatta bir iç savaş yaşayan veya iç savaş eşiğine getiren toplumsal gerginliklerin yaşadığı toplumlarda bu suçlara ilişkin yani siyasi suçlara ilişkin af o toplumdaki gerginlikleri, çatışmaları ortadan kaldırabilir. Bugün ülkemizin tam da böyle bir affa ihtiyacı var. Yani Sayın Bahçeli'nin söylediği gibi kader kurbanlarına değil Belki bunların da e, bazılarına af çıkarma ihtiyacı vardır. E, ekonomik suçlarla ilgili af çıkarma veya düzenlemesinde, af düzenlemesinde bunlara da yer verilebilir. Ama asıl toplumu birbiriyle karşıt duruma getiren, toplumu bir savaş, iç savaş eşiğine getirmiş olan e, koşulların, e, yumuşatılması bu gerginliklerin giderilmesi için devlete karşı suçlarda bir genel af çıkarılması e, doğru olan bir e, durumdur e, kişisel görüşüm şudur ki yani kader kurbanları dediğimiz kurbanlarla ilgili ve siyasi suçlarla ilgili çıkarılacak hafta istisna e, doğrudan insan öldüren veya insan e, yaşamına yönelik doğrudan eylemi olan, fail olan doğrudan eylemin faili olan insanlar bundan istisna tutulmalıdır. Çünkü e, bu tarihte görülmüştür ki birçok yani biraz evvel sözün ettiğim genel af ve özel af kapsamında. Yani e, cezanın miktarını e, azaltan cezanın miktarını değiştiren hükümlülük e, süresini e, azaltan e, e, özel e, afların yanında bütün sonuçlarıyla cezanın e, bütün sonuçlarıyla ortadan kalkmasına e, kalkmasını sağlayan genel af niteliğinde birçok af çıkmıştır. Cumhuriyet'in ilk tarihinden beri. Yani hatta ilk defa genel afın 7 Ocak 1922 yılında çıkarıldığını benim kayıtlarımda görebiliyorum. Arkasından 26 Aralık 29, 1923'te de ...ikinci genel af çıkarılmış... ...sonra Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren... ...onuncu yıl affı çıkmış... ...27 Mayıs affı çıkmış... ...27 Mayıs'ın arkasından... işte e, ...27 Mayıs... ...yassa da mahkemelerinde... ...yargılananlarla ilgili... ...afflar çıkmış... ...sonra e, yani... ...kısmi afflar çıkmış... Bunların tarihleri 58-60 60 ihtilalinden sonra, 62-63 yine genel af, 63 milli koruma hafı, 65 demokrat partilerin affına ilişkin kanun, 66 yine genel af, 67 genel af kanuna ek kanun. 69, 73, 74, 74 af 1800 sayılı kanun meşhur, 1976, 77, 78, 80, 85, 88, 92, 91, 93 ve yani meşhur bir de bu rahşan af dediğimiz aflar var e, ceza süresinin azaltan aflar. E, bütün bunlar e, Türkiye'de afların biraz e, af mevcesisinin ...koyratça kullanıldığını gösteriyor ve bu affların sonucunda da özellikle insan öldürme suçuyla yargılanan kişilerin çıktıktan bir süre sonra yine aynı suçu işlediklerini görüyoruz. Bu bakımdan çıkarılacak bir affın gerçekten bir ihtiyaç olduğuna ben de bir hukukçu olarak bu toplumun yaşadığı yargılamaları bilen... Bu yargılamalar sonucunda verilen hükümlerin niteliğini bilen ve bu toplumdaki insanların yani müvekkilim olanları olmayanları birçok hukuk kurumunda tartıştığımız toplantılardaki açıklanan düşünceleri bilen bir insan olarak düşüncem odur ki bu ülkede tam da tam da şimdi tam da bugün ve herkesten birlik ve beraberlik istendiği herkesin muhalefetiyle iktidarıyla işte parlamento içinde olan veya parlamento dışında olan kurumlarıyla birlikte olması, işte bu ekonomik krizi aşması, bu yaşanan siyasi sıkıntı süreçlerini aşması istenilen bu dönemde tam da bir affa ihtiyaç var. Ama bu hafta söylediğim gibi adi suçlularda ve siyasi devlete karşı suçlarda doğrudan, ...adam öldürme eylemine katılmayan bütün insanlarla ilgili bir e, genel af, bütün sonuçlarıyla, cezanın bütün sonuçlarıyla bir genel af ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Soruşturma evresindekiler, yani savcılık evresindekiler, yargılama evresindekiler ve hüküm safasındakileri kapsayan bir afın bu toplumun e, gerginliklerinin giderilmesi... E, bunalımların aşılması ekonomik krizin daha kolay bir şekilde e, göğüslenebilmesi açısından e, ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Esasen zaten hukuk denilen kurum ve hukuk denilen kurumun hem müesseseleri hem de o e, müesseselerde e, kullanılan kurallar e, sorunları önce sulhen önce anlaşarak çözmek için kullanılır. Bu çözüm olmadığı takdirde hukuk yargılamalarında belli bir hüküm kurularaktan o hükmün aleyhine verilen hakkında çözümlenmesi, icra edilmesi sağlanır. Ceza e, yargılamaları sonucunda verilen hükümlerinde infazı, para cezası, işte e, hürriyeti bağlayıcı ceza ve diğer ceza tedbirleri olarak infazı sağlanır. Ama önce sur, önce barış, önce anlaşma sağlamak zorundadır hukuk. Aksi halde bunun tersini düşündüğümüz zaman kısas usulü, yani e, haksız bir eyleme karşı karşı tarafın haksız eylemiyle karşılık vermesini ve çatışmaların e, sürdürülmesini e, e, bunun yerine koymuş oluruz. Oysa bir toplumun e, hukuk e, düzeni içinde e, barış içinde yaşamasının e, sağlanması için birinci şart hukuk e, sistemidir, hukuk devletidir. İnsanlar ve insanlar arasındaki... İnsanlar ve devlet arasındaki ilişkilerin hukuk kurumlarıyla ve hukuk kurallarıyla çözülmesidir. Bu nedenle e, bu e, af kurumunun da özellikle yargının, yargılamaların e, insan e, ülkemizdeki insanlar için e, hep soru işaretiyle e, karşılandığı bu dönemde ciddi bir şekilde e, düzeltilmesi açısından böyle bir af ihtiyacı olduğuna ben de katılıyorum. Şimdi çok kısa bir müzik arasından sonra belki hoşçakalın deme fırsatı bulacağımı düşünüyorum. Müzik <gülüyor> che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero Libertà è partecipazione Vorrei essere libero, libero come un uomo Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia E che trova questo spazio solamente nella sua democrazia Che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare Il farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è stare sopra un anon non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero. vero. Libertà è partecipazione. La libertà non star sopra un albero non è neanche il volo di un moscone la libertà non, non è uno spazio libero, libero. libertà è partecipazione Vorrei essere libero, libero come un uomo come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà la libertà non è stare sopra un albero non è neanche un gesto, un'invenzione La libertà non è uno spazio libero libertà è partecipazione la İzlediğiniz 94.9 Açık Radyo'da bugün e, adli yıl açılışıyla ilgili Cumhurbaşkanı'nın, Barolar Birliği Başkanı'nın, çok kısaca Yargıtay Başkanı'nın söylediklerini konuştuk. Ve yeni e, bu adli yıl döneminde de e, doğrudan hukukla ilgili olan af kurumu, genel af, özel afla ilgili konuştuk. Ben de e, bu adli yılın açılışı nedeniyle tüm, Yargıç meslektaşlarıma Savcı meslektaşlarıma Ve avukat meslektaşlarıma Mahkemelere e, Savunmanın örgütü Barolara ve Barolar Birliği'ne Adalet ve Adil bir yargılamanın e, Umudunu Yaşayacağımız bir dönem diliyorum Hepsine adalet Sancağını her hal Ve şart altında dimdik ayakta Tutacak cesaret diliyorum Tekrar yeni bir e, hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel Açık Radyo program destekçisi olun.